diğer çeşitli görünmez varlıkları Allahü Teala Hazretleri sadece kendisine ibadet etmeleri için yaratmış. <gülüyor> Tabi ibadet deyince bizim hatırımıza hemen namaz geliyor, Ramazan günü orucu geliyor, hac etmek geliyor. Halbuki bu ayetlerinde de yaratılışın gayesi ancak ibadettir diye indiriliyor.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 Peygamber Efendimiz buyurmuş ki el ilmi hayrun minel amel, ilim iş yapmaktan, ibadet etmekten, amel eylemekten, başka bir ifadeyle el ilmu eftelu minel ibadeti, ibadetten ilim daha üstündür. İlim öğrenmek hem ibadettir, ibadetlerin en, en sevaplısıdır hem de doğrudan doğruya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 E, fevkalade büyük ecir kazanmaya vesiledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki el alimu vel ilmu vel amelu fil cennet. Yani bilen adam da cennettedir. İlmin kendisi de cennete sokulacaktır. İlimle yapılan ibadette cennete girecektir. Başka bir e, hadis-i şerifte el alimu vel müteallimu şerikani fil hayr. Yani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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki el ulema'u zeresetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler arkalarında mal mülk bırakmazlar. O manevi ilimleri, lecuni ilimleri bırakırlar. Allah'ın rızasını gösteren ahkamı öğretirler.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 Bir başka hadis şerifesinde ümner ul ümme yani alimler, e, resullerin emin kimseleridir. Yani bu hadisin şerifesine göre ümmetin emin kişileridir. Buradaki emin der maksat yani kendisine bir şeylerin verilip emanet edildiği kimseler demek. Yani ümmetin emanet edildi. Peygamberlerin ümmetlerini emanet ettikleri kimseler demektir alimler. O halde bunların makamı ne kadar üstün olduğu bu hadis-i şeriflerden görülüyor. Bir vakit hadis-i şerifte de el o mesabihul art buyurulmuş. Yani alimler yüzünün ışıklarıdır. Işık tutan kandilleridir. Karanlıkları aydınlatan nurlarıdır. Buyurulmuş. O halde bu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 Allah'ın rızasına uygun olmayan işleri yapanlar, zulmedenler, kafir olanlar, müşrikler de ebedi olarak cehennemde kalacaklar ve e ettiklerinin cezası sonsuz olarak hazretle devam edecek. O halde Allah'ın rızasına uygun hareket etmek amacımız olmalı. Onun için bizim büyüklerimiz bize e şöyle bir formül ile bu gerçeği bildirmişler. İlahi ente maksudi ve rıdâke maklûbî diyoruz. Bu cümlenin manası ilahi en maksudi. Ya Rabbi benim muradım, gayem, arzum, isteyin sensin ve rıdâke maklûbî. Ben sana rızanı talep ediyorum, rızanı istiyorum. Her işte rızanı arıyorum. Yani razı isen, rızan varsa ben o işi yapacağım, razı değilsen memnun olmayacaksan o işi yapmayacağım. Gayrem budur. Dönüş oluyoruz. O halde Allah'ın rızasına uygun yaşama gayremiz. Bunu bu sözlerde de ifade etmiş oluyoruz. Fakat bunu sağlamak için aracımız, vasıtamız, kaynağımız ilim. Eğer ilmi bilirsek bizim Müslümanlığımız canlıdır. Ve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 ve bunun dışında yapacağımız ibadetlerimiz ilmin ışığında yapıldığı için Allah'ın rızasına uygun olacak sevabımız böylece şey çok olacak çünkü âlimin uykusu bile ibadettir ve onun namazı alimane huşu ile huzur ile kılınan namaz cahilin namazından orucundan, halcından çok daha fazla sevaflıdır o büyük sevapları alacak demektir fakat ilmin de bir şartı vardır ilmin şartı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 onun bir kusurunu söylemek, mevcut olan bir ne söylemek kıymet oluyor. Bu günahtır. Söylememesi lazım. Onu çekiştirmemek lazım. O toplulukta, o yok, yok iken onun aleyhinde konuşmamak lazım. Bu günahtır olduğunu biliyor bir kimse. Tamam bu ilimdir, bilgidir yani. Fakat değil. Bu bilgiyi insanın uygulaması lazım. Yani fiilen bir başkasının aleyhinde konuşmaması lazım konuşmayan bir insan olması lazım. Hibet'in günah olduğunu bilen bir insan bu günahı işlememesi lazım. Günah olduğunu biliyor da yine işliyorsa bu zaten e, tabi bundan dolayı ayrıca cezası olacak. Hem biliyorsun hem de bildiğin halde yapıyorsun diye bundan dolayı cezası olacaktır. O halde ilmin şartı bu misalde anlatman çalıştığımız gibi bildiğini uygulamasıdır. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimizin bir hadisi şerifi vardır bu konuda alim alim bildiğiyle az bile olsa amel ediyendir yani bildiğini yapıyorsa uyguluyorsa onunla da mucebince amel ediyorsa tamam alimdir ama mucebince amel etmiyorsa o alim sayılmaz yüzlerce kitabı ezdere değilse kılığaneden çekip önüne almadan gözlüğünü takmadan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 esen gönlüne yerleşmiş ve orada sebat bulmuş, sabit olmuş, yer tutmuş olan ilimdir. Fezalike el ilmun nafi. İşte bu faydalı ilimdir. İstenen, arzu edilen ilim budur. Ve ilmin fildesa birisi de gönle girmemiş, sadece dilinde kalmış insanın fezalike hüccetun ala Allah. Hüccetullah ala ibadihi. Bu ilim de Allah'ın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 kendisine hakim olmamışsa sadece dilde kalması kıymetli değil. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz alimleri 3'e ayırıyor. Hel ulema o sıfatın. Alimler 3 çeşittir. Her birin aşbihinler suo ve aşe bi bir ilmiği. Bir alim ki insanlar onun ilminden istifade ediyorlar. Ve kendisi de ilmine uyguluyor, ilmiyle amel ediyor, büyük sevaplar kazanıyor. İdeal alim tipi bu. Ve racülün aşe bihin ve ehreke nefsahu. İkinci tip, insanlar bu ikinci tip alimin ilminden faydalanıyorlar. Çünkü bir ders veriyor, okutuyor, efendim, üniversitede hocalık yapıyor, yazılar yazıyor. İnsanlar istifade ediyorlar fakat ehreke nefsehu. Kendisini helak ediyor. Niye? Niye?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 ilmin kaynakları olarak buyurmuş ki, ilim üç tanedir ana olarak. Birisi Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ayetler. ikincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i niyesi. Üçüncüsü bunlardan çıkartılmış olan hükümler. Bundan sonrası artık ilavedir. Demek ki ana kaynaklarımız Kur'an-ı Kerim ve hadisi şerif ve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 sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı, ahiretin her türlü nimetlerine, mutluluklarına, cennete nail olmayı nasip ve mühesser eylesin. Hepimize dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim. Esselamu Aleyküm ve rahmetullah Wabarakatuhu.